Ömer Pekin'le 5 n 1 k 48 Dinleyiciler Türkiye Radyoları'nın tartışmasız en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N1K9Q12W48X programına hoş geldiniz. Dinleyenler ülkede gündem o kadar sık değişiyor ki bir türlü gündemle senkron tutturamıyoruz. Daha dün kozmik oda meselesini tartışırken şimdi de... Balyoz planı adında bir darbe planı ortaya çıktı değerli dinleyenler ve ülkemizin gündemine adeta bomba gibi düştü. E bu darbe planında dinleyenler en göze batan ilginçliklerden biri darbeyi yapacaklar kendilerine yakın gördükleri bazı yazarları yararlanılacak yazarlar diğerlerini de zararlı yazarlar diye listelemişler. İşte olası bir darbe sürecinde yararlanılacak yazarlardan bir tanesi de Perişan Efem'in. Uzman konuğu, kadrolu konuğu olan e, sayın araştırmacı, karıştırmacı <gülüyor> ve karlamacı yazar ve cuntacı yazarımız e, Sabit Görüş. E, sabit Bey hoş geldiniz. E, ee, hoş bulduk Ömer Bey, hoş bulduk. Efendim bu balyoz darbe planı kamuoyunda çok ses getirdi. E, bu balyoz darbe planına ne diyorsunuz? Yani kısaca format gereği sormak gerekirse, ne, neden, nasıl, niye, darbe mi, ne darbesi, hala mı darbe yok, be ne darbesi, darbe mi olur abi. Anladım, diye. anladım Ömer evet. Bey, uzatmaya gerek yok. Şimdi Ömer Bey, bu balyoz darbe planı, bir defa kesinlikle hayal mahsulüdür ve tamamen efendim montajdan ibarettir. Montaj diyorsun? Evet, montaj diyorum. Nasıl montaj efendim? E, Basbaya montaj efendim. Bakınız, ne planı deniyor? Ne, ne deniyor efendim? Balyoz planı deniyor. Oysa efendim, orada denen şey, söylenen şey balyoz değil, Bal yiyozdur efendim. Ne efendim? Bal yiyoz. Bal yiyoz mu? Evet bal yiyoz. <gülüyor> Bakın benim dedem askerde onbaşıydı. Asker terminolojisini çok iyi bilirim efendim ben. Siz mesela askerlik yaptınız mı? Yaptım. E demek ki boşuna yapmışsınız. Niye boşuna benim? E hiçbir şey bilmiyorsunuz efendim askerlik yapan insan bunları bilir. <gülüyor> Bir kere askeri harp planlarında bazı rütbeli çavuş ve onbaşılar tatbikat sırasında bal yerler. Evet. E bu bal yiyoz planında da adı geçen komutan. ...bal yemek için plan yapmış efendim. Ve soruyorlar efendim... Ee, ...komutana ne planlıyorsunuz diye. O da bal yiyoruz onu planlıyoruz diyor. Fakat bazı çevreler... ...bunun orasını burasını kesip içiyorlar efendim. Ve bir bal yiyoruz planını... ...bal yiyoruz planı diye medyaya servis yapıyorlar. Olay bundan ibaret efendim. Şu montajın farkında mısınız? Şimdi e, Sabit Bey hadi diyelim ki... ...tamam, tamam. Bal yiyoruz'u bal yiyoruz yaptılar. E, peki efendim planda yer alan... Kendi jetlerimizi düşüreceğiz falan da deniyor. Buna ne diyorsunuz efendim? Ee, bu da montaj diyoruz efendim. Buna da montaj diyoruz. Evet diyorsun. buna da montaj diyoruz. Bakınız televizyonlarda bir reklam var son zamanlarda. Evet. Adam spor salonunda yürüyüş bandında yürüyor. Kızın birinden telefon geliyor ve kız diyor ki adama evraklarım sende kaldı. Ben jetimi gönderip aldırayım. Adama bu şekilde diyor. Adam da peki ne diyor ne yanındakilere? Diyor? Arabayı değiştirmem lazım. Kızın jeti varmış diyor. Sonradan öğreniyoruz ki efendim Jet diye kastedilen bir telefon firmasının kablosuz internet hizmetini sağlayan flash diskiymiş, ee, USBymiş. İşte reklamda Jet'i yanlış anlayan adam neyse, şu anda siz ve sizin gibi düşünenlerde şu anda o durma düşmüşler efendim. E, Valla <gülüyor> Sabit bey inanın yani e, dilim tutuldu. Ne diyeceğim şaşırdım yani. Tutulur tabi ne diyeceğini şaşırırsın tabi niye? Niye efendim? Niye dur arka sayfaya çayım? Niye? Niye efendim? Seni mantığımla ve delillerimle şu anda ezim ezim eziyorum da ondan. Peki diyelim ki sizin dediğiniz gibi oldu. bütçeler falan reklamdaki gibi. Evet kablosuz, öyle zaten. Kablosuz internet şey olsun. Peki efendim bu balyoz planındaki camilerin bombalanması, kargaşa çıkarılması planına ne diyorsunuz? Ya herhalde buna da montaj demeyeceksiniz yani. Ee, efendim bu montaj değil ama tamamen yanlış anlamadan kaynaklı bir olay. Evet planda camiler bombalanacak deniyor doğru. Evet dinleyenler şu anda sonunda sabit görüş darbe planındaki camiler bombalanacak kısmını kabul etti. O zaman orada yazanlar darbe planıdır diyorsunuz. Yani. Bakınız Ömer Bey olayı çarpıtmayın ya olayı çarpıtmayın efendim. Evet camiler bombalanacak deniliyor ama asıl orada söylenmek istenen nedir efendim? Nedir? Nedir şudur camiler bombalanacak derken yani... Bombay camilenecek denilmek isteniyor. Bombay camilenecek. Evet Bombay camilenecek. Ne demek efendim bu şey? Bombay nedir? Ne? Bombay nedir? Nedir efendim? Ne kadar cahilsiniz Ömer Bey ya. Bombay Hindistan'ın en büyük şehirlerinden biridir efendim. Bilmiyor musunuz yani? Evet. Ya bu Bombay şehrinde yeterince cami olmadığı için... Balyoz planına göre olası bir Hindistan savaşında Hindistan'ın en kalabalık şehri Bomba'ya cami yapılması öngörülüyor. Olay bu. <gülüyor> yani olay bu kadar açık ve basitken bundan nasıl olur da camiler bombalanacak sonucunu çıkartırsınız? Ya ben bir türlü anlamıyorum efendim ya. Yani de Sabit Bey yani şu anda kendinden valla utanıyorum. Utan zaten. Puh. Yani camiler bombalanacak cümlesinden... Bombay camlenecek çıkarmasını nasıl yapamadım, nasıl bunu çıkarsayamadım, hayret oysa her şey açık için. Evet efendim açık için kendi basiretsizliğinizi kabul ediyor olmanız da tabi ayrı bir meziyet ye. yerinizde olsam bu işi bırakırım efendim. Ömer Pekin'le 5 n 1 k 4 o 8 y 12 q 12 q 12 neden 12 için ne zaman kim q 12 q